Böyle son dönemlerde böyle daha az ama nitelikli insanlara konuşmak daha doğrusu bana isabetli görünüyor. Çünkü çok karışık kitleye konuştuğunuz zaman ne, şey noktasını yakalayamıyorsunuz. Yani nereden nasıl konuşayım diye. O yüzden e, ilahiyatçı kimliğin hakim olması en azından de, dertleşme anlamında ortak noktalarımız var demektir. Şimdi... E, Taklit ettiğin zaman benim aklıma şey geliyor. Hı. Hz. Adem'in yaratılışı mesela ve dünyaya ilk gelen insanın, ilk bulunan insanın e, çok önemlidir. Yani bir işi ilk başlatan çok önemlidir. Başlangıç, başlangıç kişisi. İşte buluşlara baktığınız zaman işte e, kim buluşu buluyorsa kendi ismini veriyor ona. Ya tanımlıyor ya hakikaten kendi ismini veriyor bu yüzden e, çocuğu doğuran yani ismini veriyor. Ve ilk ismi veren de... Recep şöyle bir yere geç istersen. Benim birader Fransa'dan yeni geldi olan. Yani ilk e, buluşu yapan ismi koyuyor. Ondan sonraki herkes onu taklit ederek başlıyor. Ya, ya ona... E, ...eksik olarak bir şey görüyor... ...onu artırmaya çalışıyor... ...ondan kendini farklı kılmaya çalışıyor... ...ama onu merkeze alarak hareket ediyor. Ya yani Ona bir şey katmaya da çalışıyorsa... ...onu noksan bir şey bulmaya da çalışıyorsa... ...aslında... ...kahır ekseriyeti onu dikkate alarak hareket ediyor. Şu sosyal olaylarda... ...şu iki tavır... ...aynı şeydir aşağı yukarı. Yani bir, bir olaydan... ...isteyerek illa zorlanarak uzaklaşmakla ona adapte olmak aslında e, merkezde olanı kutsamak açısından, merkezde olana önem verme açısından aynı sonucu doğuruyor. Yani diyelim ki bugün modernizm, batıdan gelen modernizmin e, biz nasıl modernleşelim diye e, çabalayıp aynıleşelim diyenle, Ondan uzaklaşalım da bir çözüm getirmiyor. İkisinin de aslında bilinç altında önem verdiği şey o kaçtıkları ya da etkilendikleri şey olmaktadır. İkisi de orijinal olamamaktadır. Bu yüzden Hazreti Adem'in yeryüzüne inerek, indirilerek yeryüzünde ilk insanın aynı zamanda bir peygamber olması çok büyük bir orijinalliktir. Bunun orijinalliği şurada insanlar kaçsalar da belli bir zaman ondan yine onun bir takım özelliklerini taşıma durumundalar. Şimdi mesela ben insan haklarıyla ilgilendiğim zaman şunu görüyorum. İşte kişinin suçu ispat edilene kadar suçsuzluk karinesi var. İşte buna benzer hükümler var. Evrensel insan hakları beyannamesinde mesela. Bunlar aslında aynı zamanda bütün peygamberlerin Öğretisinde ve bizim de fıkhımızda temel kaydilerden bazılar. Bunun aslı e, demek ki oradan geliyor. Dinler değişse de bazı kurallar, bazı alışkanlıklar toplum için e, alışkanlık oluşturuyor ve de hayati değer taşıdığı için e, değişemiyor. Bir de bir de biliyorsunuz. E, İnsanın fıtratında e, iyilik ve kötülüğe eğilme bir taraf var. Bir bakıyorsunuz adam ateist. Ama olumlu tarafları bakıyorsunuz var aynı zamanda. Bu da o fıtratından gelen bir takım e, fıtratında kalan do e, doğruların muhafaza etmiş birkaç tanesini. E, bu da insanın e, o işte dünyaya gelişte taşımış olduğu iyi fıtratı bir takım e, yanlış e, insanlar yanlış söylemin unsurları da insanları da taşıyabileceğini gösteriyor. Bu anlamıyla e, Hz. Adem'den son peygambere kadar baktığınız zaman iki şey var. Bir tanesi e, Allah'ın şeriatinde değişiklik göremiyorsunuz. Allah bilgisinde Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hangi suresini bilmiyorum ama e, biz bir peygamber gelmiş olmasın ki ona Allah'ın bilgisini vermiş olmayalım. Şimdi bir e, insanın anlamı, insanın ibadetleri, dünyaya niye geldiği, bir de insanın, yarat kim yarattı ve yaratıcının özellikleri ve yaratıcı insandan ne istiyor? Bu özellikleri bütün peygamberlerde aynı. Yani Allah birdir. Eşi benzeri yoktur. Dengi yoktur. İşte e, sıfatları e, aynıdır. Bu bütün peygamberlerde aynı. Buna tevhid diyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar değişmeden gelen bir çizgi. Değişen neler? Şeriatlerde bir kısım değişiklikler oluyor. İbadetler gene namaz var, oruç var, zekat var. İbadetlerde e, muamelatta bir takım değişiklikler var. İşte birisi cumartesi avlanma yasağı özel o kavmin ileri git, o kavim kendini bir takım konularda aşırılığa gidiyor ya onun dengeye gelsin diye bir takım yasaklar zaman zaman oluyor işte cumartesi yasağı gibi veya başka şeyler olabilir bu yüzden e, asıl eksen yani yeryüzünde hayat dediğimiz zaman eşittir İslam aslında hayat İslam'dır asıl olan İslam'dır ee, bozulma taklit aslında onun, onun ismi çok daha farklılaşsa bile yani tevhid tek anlatımdır. Tevhid bütün dinlerdir. Aslında inananlar bir ümmettir. Ben duamda öyle yapıyorum. Yani Hz. İsa'nın müminleri de bizim kardeşimizdir. Biliyorsunuz Hz. Adem'in müminleri de bizim kardeşimizdir. Biz Hz. Adem'le başlayan kıyamet gününün son müminine kadar bütün müminle bir cemaattir aslında. Tevhid cemaati. Bütün peygamberlerin de söylemi aynı olduğuna göre ve Kur'an'da bütün peygamberlere selam gönderiliyor. Onları övüyor, onları tasdik ediyor. Onların ufak tefek kimilerinin bir takım hatalarından da söz ederek onların hepsinin hiçbirinin inkar edilemeyeceğini söylüyor. ...ondan sonra bir İngilizle konuşuyorduk... ...insan haklarıyla ilgili... ...dedi ki bizim peygamberimiz İsa... ...yok dedik öyle deme... ...bizim de peygamberimiz aynı zamanda... E, ...Hazreti İsa... E, ...bu anlamıyla... ...İslam... ...hayatın kendisi... ...bundan uzaklaşanların adı çoğalabiliyor... ...ne oluyor... ...işte müşrik oluyor... ...bir kısmı hükümleri inkar ediyor... ...bir kısmını tamamen inkar ediyor... ...işte ateist oluyor, kafir oluyor... Münafık oluyor ki bu değişik bir tür. Bu iki tarafta anlayamıyor ne olduğunu falan. Ee, söylemleri böyle toplumsal adları da değişebiliyor. Ama toplumsal adlarının hepsine şu an sekülerizm diyoruz. Seküler yani dünyevileşme, dünyadan yana ya da profan, din dişi diyebiliyoruz ama şu an e, kapitalizm ve komünizmde kalmadı daha doğrusu e, kılık değiştiriyor parçalanıyor yeni bir oluşum çıkıyor işte liberalizm neoliberalizm e, değişerek gelişiyor ama hepsinin ortak adı sekülerizm yani dünyevi bütün hakikatin ya da insanın e, 60 yıllık ortalama ömrüyle hayatı e, sınırlı gören bir e, algı bütün hazların, bütün zevklerin dünyada yaşanması gerektiğini ve aydınlanmayla birlikte biliyorsunuz ortaya çıkan formülasyonun, perspektifin adı şu, insan kentinin ölçütüdür. Yani insanın üzerinde hüküm koyacak hiçbir değer yoktur. Her şey insanın aklıyla kayımdır. Aklı Tanrı yerine, bilmi de din yerine koyarak Yeni bir paradigma oluşturdular. Bu paradigma hiçbir kutsalı tanımadı. Bireyi merkeze aldı. Birey dedikleri şey de bütün bağlarından koparılmış olacak. Biliyorsunuz Kant'ın tanımıyla erginlik, halinden, erginlik haline kavuşma, aydınlanma. Yani kendi aklıyla insan düşünüp, bütün kutsallardan din, aile bağı, tarih bağı ne kastediyorsunuz? Onlardan hepsinden koparıp koparmadıkça, aklını kullanmadıkça düşmüş olduğu, aslında onların bir de dünyada düşmüş olarak dünyaya geldiklerine inançları var ya, cennetten kovulma hadisesini bir düşüş olarak kabul ediyorlar. Bu düşme halinden yani bu küçültülmüş halden ancak akılla, insanlar kendilerini kurtarabilirler. Bu akıl da bildiğimiz ilahi kökenle inşa edilmiş akıl değil. Tamamen seküler bir akıl. Bu akılla kendini kurtarmayı göze almazsa o ergin olamıyor. Erginliğe aklıyla erişince aydınlanmış oluyor. Ve dikkat ederseniz Asya toplumlarını Budizmi, işte diğer ...Afrika'yı, İslamiyet'i şey olarak kabul ediyorlar... ...aklı kullanmadıkları için henüz insan olamamışlar aslında parantez içinde ya da satır arasında. Bunu söylemiyorlar ama buna inanıyorlar. O yüzden de ben bunun çok peşine düştüm. Ona inandım. Öldürmelerini de bu yüzden çok fazla dert etmiyorlar. Çünkü bunlar henüz insan olma potansiyelleri çok az insan olma süreçlerini tamamlamamış insan olarak bakıyorlar. Mesela Descartes'in felsefesi işte budur. Yani düşünüyorum o halde varım dediği şey şudur. İnsan kendi aklıyla bütün ontolojisini inşa edemezse o kendini doğurmamıştır ve henüz insan olamamıştır. Yani kendini bir ilahi otoriteye teslim edeni şey olarak görüyor. Yani kendini doğurmamış olarak görüyor. Onu nesne kabul ediyor. Özne kendisi. O yüzden nesne dediği şey aslında bir eşya derecesinde. Ee, onun öldürülmesi ya da şey yapması çok fazla onlar için bu yüzden çok fazla önem taşımıyor. Biz emperyalist diyoruz burada. Mahkum edici, tahakküm eden, tepeden inen, işte baskı uygulayan diye biz emperyalist diyoruz ama emperyalizm kelimesi aynı zaman Batı da biz onları bedenileştiriyoruz şehirleştiriyoruz diye bakıyorlar. Biz onlara medeniyet götürüyoruz. Yoksa onlar kadınları dövüyorlar işte rejim uyguluyorlar işte ama bak biz onlara kendi halklarını e, otoriteleri böyle e, inşa ediyorlar. Diğer yöneyle İslam'ın kendisi böyle orijinal. Onun, ondan ayrılan, ondan her e, ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşım asıl olan, asıl olan e, İslam'dır e, ve onun e, eşittir, o hayat demektir aynı zamanda. Onların e, nedir, saptıkları şirk düzeni, şunlar düzeni de yine İslam'ın bakış alanı içerisindedir. İslam'ın bakış alanı içinde olmayan hiçbir şey yok ki ama yanlış yerde, çünkü cehennem de İslam'da bir mekan olarak tarif ediliyor. O da kitabın içerisinde. Cehennem cehennemin müşterileri de aynı zamanda İslam'ın şeyi içerisinde. İşte batıda öteki diye keskin ayrım budur. Yani aydınlanmayı tamamlanmış, aklını seküler olarak kullanabilen birey ve bu bireye, bireye ulaşamamış Nesneler, ötekiler, aslında birey son dönemlerde birey aileden de tamamen kurtulduktan sonra müthiş bir yalnızlığın içerisine düştü. Bu yalnızlık içerisinde batıda insan tek başına kalınca mutlu olacağını zannettiler. Halbuki insan tek başına kalınca bu sefer yardımına koşan da kimse kalmadı. Ona hastanede gelip e, nedir onu ziyaret edecek kimse de kalmadı sıkıntısını paylaşacak kimse kalmadı. Bugün batıda insanların çoğu kendilerini uyuşturucuyla tatmin etmeye kalkıyorlar. Ve uyuşturucuya yasal yollar arıyorlar. Hollanda'da işte esrarın bir şeyini, afyonu içilen odalar var. Kanuni olarak yani resmi olarak. İçki zaten gittiğiniz zaman oralarda akşam 6'dan sonra sokakta kimse bulamıyorsunuz ve şeyde nedir? Kuplarda adamlar e, içki içiyorlar, sarhoş olup eve gidiyor, unutmaya çalışıyorlar. Niye? E, ama bugün dünyanın en zayıf İslam ülkesine gidin, Sudan'a, işte İran'a, Yemen'e, nereye gidersin, saat 2'ye kadar, 3'e kadar, sabaha kadar, bütün sokaklarda gezebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Gelişmişlik nedir aslında? Gelişmişlik, en fazla elektrik kullanmak mı kilovat saat? Nedir gelişmişlik? Otomobil kişi başına düşen otomobil sayısı mı? Yoksa gelişmişlik insanın insana katlanma oranının yüksekliği mi? bir insan çok fazla bir şeysi yoktur ama dostları vardır, ne bileyim çevresi vardır, akrabaları vardır. ve kendini hiç de yoksul olmasına rağmen yalnız hissetmez. ...sıkıntısında yardımına koşacağı insanlar vardır, kardeşi vardır, ee, ne bileyim bir arkadaşına yaptıracağı şeyler vardır. Bir arkadaşı için onun yapacağı şeyler vardır. Bence asıl medeniyet bu, insan ilişkilerinde en yüksek düzeye çıkabilmek. Bunun zirvesini iki örnekle de görebiliriz. Mesela kardeşleri biliyorsunuz Hz. Yusuf'a neler neler etti... En sonunda kardeşlerine dedi ki, kardeşleri baktı ki e, o yükten şey çıktıktan sonra, ispat edildikten sonra bize ne yapacaksın dedi. Sizi dedi, affediyorum dedi. Ya. Düşünebiliyor musun? Bir insanı öldürmeye teşebbüs ediyorlar kardeşleri. Ondan sonra onun hakkında babalarına iftira ediyorlar. Ve ondan sonra da e, ortaya çıkıp e, bize ne yapacaksın diyorlar. Onlar teslim ediyorlar. Hatılarını anlıyorlar. Öbürü de diyor ki sizi affedeceğim diyor. Bu insanlığın zirvesidir. Işte. En medeni durum orada cereyan etmiştir o anda. Onun seviyesine ne batıda ne doğuda daha başka bir örnek bulamazsınız. Bir örnek daha var onun seviyesinde. O da şu. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman müşrikler yine korku içerisinde. işte Kovdukları, sırtına leş koydukları, işte aşağıladıkları, hicrede zorladıkları insanlar bir avuç ee, çıplak adam gitti sel gibi bir orduyla 10 yıl içerisinde e, böyle bir orduya kavuşup döndü geldiler. Ve e, çaresizlikle teslim olmak zorunda kalıyorlar. Ve bize ne yapacak diye merak ediyorlar. Çünkü kendi yaptıklarıyla ölçmeye çalışıyorlar. Biz böyle yaptık. Kendi mantıklarına göre bu da böyle yapması lazım diye düşünüyorlar. Ve Hazreti Peygamber orada diyor ki e, Hazreti Yusuf'un Kardeşlerine davrandığı gibi size davranacağım diyor. Ya Affedicilik yine. İşte bence medeniyet buralarda. Yoksa dünyada 60 yıllık ömürde hangi arabayı kullandın veya hangi vasıtayla oraya ha atla gitmişsin, ha mercedesle gitmişsin, ha vapurla gitmişsin bir şeyi değiştirmiyor. Bir de teknoloji o kadar masum değil. Ee, teknoloji kimin elinde yoğrulmuşsa, adını kim koymuşsa... Ee, onu öncelikli olarak nelerde kullanmışsa belirleyici o olmaktadır. Bugün e, teknoloji e, insanı yalnızlaştırdı. Artık insan insanla konuşmuyor. İnsan bir e, ekranla konuşmaya başladı. Bu da bakın çocuklara davranış bozuklukları var, dikkat dağınıklıkları var, hemen hemen hepsinde ben çocuklarla ilgileniyorum. Bütün e, bunların sebebi insan insanı zenginleştirir. Yani biz okullarda hatırlayın daha küçükken, şimdi yaş ilerleyince biraz daha az etkilenme oluyor. Daha kimlik oturma sürecinde insan öğretmeni kadar okulda en çok arkadaşından etkilenir. Niye? Arkadaşının aldığı not, arkadaşının çalışkanlığı, onun ilgileri, onun giyinme tarzı, onun ne bileyim defterini tutma biçimi... Diğerinin önünde bir görsel malzemedir, bir rekabet unsurudur aynı zamanda bir alışveriştir, bir zenginleşmedir. Bir yerde gözümüze ilişen bir söz daha genç yaşlarımızda hayatımızın ne bileyim şeyi olur. Hayatımıza yön veren bir söz olur, bir hadis yeri, bir ayet, bir doğru bir söz, bir davranış. Mesela ben hatırlıyorum 80'li yıllarda. Azerbaycanlı meşhur bir şair Bahtiyar Vahapzade rahmetli oldu. O gelmişti. Mesela şey demişti, kitabı anlatıyordu. Kitap üzerine şeydi. Bizim orada dedi bir atasözü var dedi Azerbaycan'da. Kitapsız eve daş düşsün derlerdi. Mesela çok hoşuma gitmişti o günden beri zaman zaman kullanıyorum mesela. Çok hoş bir laf. İki anlamı da geliyor. Kitap zaten biliyorsun Kur'an-ı Kerim kitap deyince Kur'an-ı Kerim de gelir aklımıza. Ee, başka kitaplarda Ondan sonra gelir aklımıza. Ee, anlam olarak çok hoş, vurucu bir laf. Mesela bunun gibi sözler diyelim... Yani insan insanla gelişir demek istediğim. Bu yüzden... E, Müslümanın yeryüzünde hangi dönemde dünyaya gelirse gelsin ki bizim dünyaya gelişimiz biraz yetimlik dönemi. Yani İslam'ın edilgen olduğu, e, batılın... E, daha e, nedir e, etkin olduğu bir dönemde. Ama buna üzülecek mi hiç üzülmeyeceğiz. Şimdi bazıları diyor ki Ay, peygamber zamanında dünyaya gelseydik ben o kadar cesaretli değilim doğrusu. Yani Allahu Teala bizi bu dönemde dünyaya getirmişse ben bundan memnunum. Bunun da bir hikmeti olmalı. E, bir muradı ilahi vardır burada. Şimdi Hazreti Peygamber'in dönemi avantajlı mı geliyor size? Hadi bir işaretle anında savaşa gidiyorsun. Tebük seferine Çıkıyorsun kızgın güneşte, yürüyorsun e, kilometrelerce. Şimdi e, yine gayretin şeyin var ama peygamberli toplumunda yaşamanın da e, avantajları, dezavantajları var. Burada da öyle. Yani bir mümin e, İslam'ın hakim olmadığı toplumda da cenneti kazanması mümkündür ki. Daha çok belki de puan alma durumu şu an var. Şu an... E, ayette zaten öyle demiyor mu? Günleri elleri çeviririz biz diyor. Günleri çevirir dururuz. Şimdi bir millet elindekini değiştirmezse Allah onu değiştirmez. Demek ki biz bir yerlerde hatalar yapıyoruz. Dedelerimiz atalarımızı bir yerlerde hatalar yaptı. Biz de hatalar yapmaya devam ediyoruz. Şimdi biz burada bizim dinimizi tahrif ettiler, bize şöyle ettiler derken aslında dersek eğer batı bize şunu etti, bu kafir bize böyle etti, şöyle yaptı dersek, bu aynı zamanda bilinçaltında onun bize iyilik etmesini bekler durumdaydık da, kötülük yapmış gibi oluruz. Kötülük yaptığını e, tespit etmiş oluruz. Oysa onun görevi o. Yani bir müşrik, bir kafirin görevi Müslümanla uğraşmak. Senin görevinde onunla uğraşmak, puan kazanmak, cenneti kazanmak, rızayı, ilahiyi kazanmak. Yeryüzünde müminin tek amacıdır, hedefleri çoktur. Yakın hedefleri, orta hedefleri, uzak hedefler, kişisel hedefler vardır. Ama hangi mesleği yaparsa yapsın, hangi yaşta, hangi cinsiyette, hangi yetenekte olursa olsun, müminleri birleştiren en büyük amaç, gaye Allah rızasını kazanmak. Bir kul dünyadan giderken Allah'ın rızasını kazandığını ...kazanmış olsa bütün amacına ulaştı. İster hangi konumda, ne şartlarda yaşanmış olursa olsun. Bunun, bir Müslüman için bunun üstünde bundan daha yüce bir amaç olamaz. Ama hedefler nedir? Kişisel hedeflerimiz vardır. Bu hedefleri belirken, belirlerken de her birimizin dünyaya ayrı bir çehreyle geliyoruz. Her fark, her çehre bir fark... Her fark ayrı zamanda bir orijinalliktir. Yani biz e, dünyaya Allah-u Teala bizi e, 7 milyar insan varsa 7 milyar artı 1 olarak getiriyor. 7 milyar insanın yapamadığı yeni gelen insanın onlara artı bir şey daha katacağı bir insandır aynı zamanda. Ama yeter ki bunu biz e, o çevre bunu ortaya çıkarabilsin. Orijinalliklerimiz, eğilimlerimiz, kimimiz matematiğe eğilimliyiz. Mühendis olacağızdır. İşte kimimiz sanatla ilgili yeteneğimiz vardır. Hedeflerimiz olacak, kişisel hedeflerimiz işte nedir? İmam Hatı bitirmek, ilahiyatı bitirmek. Ondan sonra işte fıkıh konusunda diyelim, kelam konusunda master yapmak bunlar hep zamana ayarlanmış orta uzak hedeflerdir ee, öğretmen olmak araştırmacı olmak e, imam olmak vaiz olmak işte bunlar e, hedeflerimiz ama bunun bu, dikkat edin bu hedeflerin hiçbiri e, şeyden kopuk değildir Allah rızasını e, gözetmekten kopuk değildir demirci olsam bile kitapçı olsam bile marangoz olsam bile e, bu böyledir o onun rızasını e, iş hayatında en kılcal il, ilişkiye bile taşıyabilmek durumundayız. Nedir? İşte marangozsan bile bu böyledir. Yani ne yapıyorsun? İşte e, işini yaparken faizle yapmayacaksın. E, düzgün yapacaksın. Ne bileyim e, zekatını vereceksin. Marangozluk da o zaman en güzel işlerden birisi olmuş olur. Çünkü onunla mesleğinle birlikte rızayık kazanmada bir araç oluyor seninle birlikte biz böyle gidiyoruz ama sonradan sonra cevaba dönüştürürüz ha yani bizim söylemek istediğim şey şudur şu dönemdeki bizi bekleyen en büyük tehlike zihinsel parçalanmadır yani farkında olmadan edilgen konumda olmaktır. İç zenginliğimizi kaybetmektir. Mesela Müslüman şunu bilecek. Ee, hangi şartlarda yaşıyor olursam olayım ben ve Müslüman kardeşlerimle birlikte bu dünyayı değiştirme durumundayım. Değiştirme iddiasını taşıyorum. Bu şuna benzer. Bir toplum susuz kalmıştır. tamam, Susuzluktan ölüyor ama Devasa bir buzdağı var. Ama toplumsuzluktan ölüyor. Bizim durumumuz biraz buna benziyor. Bu buzdağı kurandır aslında. Biz onda hohlayarak kişisel nefesimizle, toplumsal nefesimizle hohladığımız müddetçe su alacağız. O su onu Kur'an'ı hayata indirmek olacak. Ve onunla beslendiğimiz zaman işte o zaman dünya yeşerebilecek dünyadaki iddiamızı kullanabileceğiz. Ee, dünyada bizim söylememizin iddiası var. Çünkü niye? Onlar sözleri dinlerler diyor en güzeline uyarlar. Allah-u Teala aslında ifade özgürlüğünü Batılların ya da dünyadaki insan haklarının anlattığı gibi değil. Onlar gibi bağnaz değil. Allah-u Teala kendi söyleminiz diğer kullarınkini de kullara o kadar önem veriyor ki orada. Hayır varsa getirin yani kafalardaki ee, sorular kalmasın, üstü kapalı bir şey kalmasın. Diyor ki küfretmeden ondan sonra onların tanrılarına küfretmeden diyor. Ondan sonra e, hakaret etmeden güzel söz söyleyerek sözler ortaya çıksın bakalım. Kim ne diyor? Onlar sözleri dinleyip en güzeline uyarlar. Elbette Allah'ın sözü en güzeldir. Çünkü ölümden sonraya sözü olan bir söylem var mı yeryüzünde? İnsan sadece bu kadar değerli bir varlık, kainatın merkezinde, bütün kainat kendisi için yaratılmış olan eşrefi mahlukat, bir varlık öldükten sonra yok olabilmesi kabul edilir bir şey değil. allah Teala onu yok etmiyor. Sonsuz bir vakitte yaşatıyor onu ahirette. Ama dünyada da ona bir özgürlük veriyor, seçim hakkı veriyor. Seçim hakkı vermeseydi o zaman ceza verme durumu da olamazdı. Diyor ki şu bu yoldan gidersen tevhid yolundan gidersen şöyle şöyle şöyle şöyle de şöyle inanıp şunları şunları şunları da yaparsan diyor senin yerin şurası şunu da yaparsan böyle böyle cehenneme gideceksin kabul etmezsen, inkar edersen, şu düşüklükleri yaparsan. Tercih senin diyor. Ondan sonra e, insana bu kadar önem veriyor ondan sonra ben yapmadım, ben etmedim ben bilmiyordum deme mazeretini de söylüyor. Bak o gün gelecek böyle de diyeceksiniz diyor Kur'an'da. Cehennemde diyeceksiniz. Bizi önderlerimiz saptırdı biz anlayamadık, biz cahillerdik biz dünyaya tekrar gitsek e, diyeceksiniz. de Onu da bildiriyor. Neler Pişmanlık anında neler yapacaksınız diye. E, kişi burada bir e, Allah-u Teala diyor ki sözleri dinler en güzeline uyarlar. Bu ifade özgürlüğünün Müthiş bir şeydir. İnsanlar e, demek ki kendi hayat tarzlarını e, böylece e, Allah'a inananlar aynı zamanda inandıktan sonra kardeş oluyorlar. Yeni bir hukuk oluşturuyorlar. Artık Müslüman iki Müslüman birbirleriyle daha değişik ilişkilerle bağlıdır. Birbirinin velisidir. Birbirinin kötülükte uyarabilir. ...ondan sonra e, iyiliğine destek olmak zorunda, zor gününde yardım etmek zorunda artık kardeş olmuşlardır. Ama batıda olduğu gibi öbürleri de öteki kabul etmiyor İslam. Yani inkarcıların da bir gün Müslüman olabilme ihtimalinden dolayı onlara sürekli bir şekilde tebliğ yapmayı... ...tebliği hem İslam toplumunda hem İslam toplumu olmanın yerde her zaman birebir ilişki olarak e, bir sorumluluk olarak bize veriyor. Bir kişinin e, İslam'a girmesine vesile olmaya insanı kurtarmak olarak bakıyor. Maide 32. ayette hani bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Suçsuz bir insanlığı. Onu dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir. İnsan ha, haşa can vereceği yok. yani Bu diriltmeden alimler demişler ki mecazdır bu. Buradaki diriltme onun hidayetine vesile olma olarak e, ortaya koymuşlar. Bu yüzden büyük bir misyonla, büyük bir şeyimiz var nedir? Bir defa şu yeryüzünde en büyük zenginliktir. Yani senin gemilerin, uçakların, bütün silahların olsa içinde bir korkuyu yenemez. Ama bizim şöyle bir mutmainliğimiz var. Yaslandığımız yer, bir yaslandığımız yer var ya yani ayaklarımızın bastığı, sırtımızın dayandığı bir yer var. Biz esir de olsak, ellerimiz bağlı da olsa, hapishanede de olsak, işkence de görsek biz biliyoruz ki biz e, sırat-ı müstakimde gidiyoruz ve bir hakikate bağlıyız. Bir hakikat var ve biz o hakikat ölüm sonrasında kavuşacağımız bir e, mutluluk var. Biz dünyada mensup olduğumuz seçtiğimiz dinden zerre kadar şüphe duymuyoruz. Duygularımızda, düşüncelerimizde, hayat tarzımızda bir bütünlük var. Bir kopukluk söz konusu değil. Ve bir kitabımız var. Bu çok çok önemli bir şey. İslam dünyasının en büyük zenginliği ne petroldür ne başka bir şeydir. İslam dünyasının en büyük varlığı kıymetini henüz anlayamadığı Kur'an-ı Kerim'dir. Batılı düşünsenize bu adamlar Kur'an gibi bir kitap şu an ellerinde olsa ya da hepsini toparlayan bir kitap olabilseydi şu an çok daha kötü olurdu durum, dünyanın durumu, bizim durumumuz. Adamlar her konuda itilaf edebiliyorlar. Çünkü onları toparlayacak içinde beşeri katkı, müdahale olmayan bir kitap şeyi var ortaya çıkıyor. Biz aslında annem ve babamızdan doğuyoruz ama biz Tunuslularla, Malezyalılarla, Müslümanlarla, İngilizlerle bir kitabın çocuklarıyız. Bir kitap bizim anamız. Her şeyimizi, onu bir anne gibi emdiğimizde, aklımızı, duygumuzu onun denetiminde inşa ettiğimizde ki bizim aklımız inşa edilen bir akıldır. Seküler akıldan farklı çarptır. Onun koordinatları, Kur'an'ın yasaklarıyla nedir? Ve helalleriyle hareketli e, olarak çalışır. E, bu yüzden bizim şu anki e, şeyimiz söz vereceğim. iki şey çok önemli. Bir tanesi yeryüzünde iddia onu söyleyecektim. İddia sahibi olduğumuzu bir an unutmayacağız. Bu söyle bu buzdağı dünyayı inşa edebilecek edeceğini söylüyor. Dünyayı ihya edeceğini söylüyor. Eğer bunun servisini oradan su damlatıp hayata aktaramazsak, suç bizde. Söyle bunu iddia ediyor. Kur'an diyor dünyayı inşa ederim ben. Diyor. İnsanı inşa ederim diyor. Akıl, görünme, her şey inşa Ama yani mutfakta iyi bir yemek pişirebilirsiniz ama personellerinizin eli tutuluyorsa, yemek tabakları düşürüyorsa, e, insanları doyuramazsınız. Bunun gibi bir şey. İkincisi ise. Yaşadığımız hayatın pratik bir tuzağı var. Din başka, hayat başka işliyor. Piyasa böyle işliyor, algı böyle işliyor, bilim denen e, üniversite mantığı böyle işliyor. Bu, bu tuzağa yanılamamız lazım. Bu büyük bir tuzaktır. Aslında e, parçalık, e, İslam'ın müdahale etmediği bir an ve zerreka ini kadar bir mekan yok. İslam her an devrededir ve e, her an devrede olma durumundadır. Bundan, bu iddiası budur, bundan geri duramaz. Hiçbir zaman bilim da başka bir şey o başka, bu başka diyemeyiz. Yani dış politikada real politik çok önemlidir. İşte oradan bakmamız lazım. Şimdi dinle bakamayız diyemezsiniz. Siz dinle bakarsınız ama sorunu aşarsınız ya da aşamazsınız. Bugün aşamazsınız. Daha sonra 10 sene sonra ki, O ayrı bir şey. Ama siz ola, yapamıyorsanız bile günah dersiniz. Ama e, yaptığınızın İslam'la ilişkisi yoktur ama doğru derseniz o zaman tehlikeli şirke doğru yolculuk yaparsınız. Ama bu böyle olmamalı ama bunu böyle yapıyoruz. Mecburen böyle yaptık. Allah korusun derseniz e, bu daha evladır. Şey iddia ediyor bu neden bu haldeyiz? Çözüm çozukun nedenimiz yani neden? Neden vitaminçik var? Eğer bizim değerlerimiz varsa neden bunlar bu kadar da, batı değerleri sağlıklı değil? Şirinim var Yani aslında bahsettiklerimiz bundan kopuk şeyler değil de ee, belki şöyle Geri, geriye doğru bir yol yapacağız belki kendimizle olmaktan başka şeyimiz yaradığımız bir sözü şey, var, var, var yıllardır batılı olmaya çalıştık batılı oda bu arada kendi basitlerimizi da kaybettik Arapız evet. bir toplum oluyor yani böyle dört halifenin, mesela avantajları vardı ki Yani Peygamberli dönem, bizzat şöyle dedi: ee, Sanki şudur Peygamberli dönemde yaşamına avantajı, bir uygulama olun, onu men eden ya da ona eden bir ayet geliyor. Yani sanki Allahü Teala bir an bir, e, yürürlüğü denetliyor, yani yürütmeyi denetliyor Peygamberli toplumda, vahiyle birlikte. Yani peygamber öldükten sonra yapılan işlerin doğru veya yanlış olma isabetli ya da isabet etmeme oranı var Söz konusunda. Hazreti peygamber öldükten sonra biliyorsunuz şianın ortaya çıkışı mesela bir dedik, bozulmadır. yani geriye doğru niye Hazreti Ali hükümak olmadı diyerekten bir ekol oluştu. Bu ekon ne diyor? Biri ee, gelir. Hazreti e, Ebu Bekir'i, Ömer'i, diğerlerini zalim olarak niteliyor, Onlardan gelen bütün hadisleri almamaya başlıyor. Yeni bir e, kurgu oluşturuyor. Bu bir bozulmadır. Daha sonra e, saltanatı e, İslam'ın emanet olarak, halife olarak e, seçimi, işleri ehline verin demesi... Ondan sonra onların işleri şura iledir prensibi bozuluyor. Bozultuktan sonra ne oluyor mavi ile birlikte? Emanet olan bir şey mülke dönüşüyor. İktidar mülk oluyor. İktidarın mülk olması demek aslında İslam'ın hikmetinden uzaklaşılıyor yönetim olarak. Yönetim uzaklaştığı zaman halk daha kolay ulaşır. Eğlenceyle, rektle nefisinin çağrısına göre daha kolay uzaklaşır. Ee, burada önemli olan işte bu e, İslam'ın e, şeylerine var, temel ilkelerine var. temel <gülüyor> Onların işleri şuralardır ve e, emaneti eline verir. O gün saptulmuş muavide edildi. Bugün yapılıyor, Bugün biz daha bu kadar mesela birikimin üzerinde oturuyoruz. Ben silikonlu konuşmalarında çalışıyorum. Yıllardır görüyorum, bu sivil toplum kuruluşlarında dair bir adam oturuyor başa, ama oturuyor başa, kendiyle kayın görüyor, sultan. Bugün insanlar kravatlı, demokrat, söylemelerde bakma, içinde bir sultanlık var. Yani bu muaviye, bizim bir tarafında biraz muaviye. Adam bir derneğin başına oturuyor, kalkmıyor yani. Hmm. Ne demektir bu? Bu adamdan başka bunu kimse yapamaz. Ben Mazlumdar'a geldiğimde şey İki dönem kardeşim. Süpermen de olsa burada başkan iki dönem yapacak. Birinci dönem heyecanlı yapacak. ikinci dönemde tecrübesini koyacak. Adam yetiştirecek, çekecek, gidecek. Ne burası? Partiler böyle. Vakıflar böyle. Dernekler böyle. Peki siyasi kararlar bizim nasıl alıyoruz? Şeylerden. Onların işleri şurayla. Şuranın nasıl uygulanıyor? Biz de şurayı şöyle yapıyorlar. Tamamen hile ya. Yani. Herkesi soruyor. Herkesi konuşturuyor. Bak herkesi konuşturdum diyor. Ondan sonra şura yaptı. Ondan sonra ne yapıyor? Ee, kendi bildiğini yapıyor. Bu tam bir saltanat. Padişah kafasıdır. Onların işleri istişare edelim. Derken iki şey. Burada iki şey önemli. Siz bir bakkala, bir dükkan açacaksınız. Kendiniz açacaksınız. Sorumluluğu sermaye kendiniz koyuyorsunuz. Sorumlusuysiniz. Siz daha önce bakkallık yapmış insanlar yani ehil insanlar o işi yapmış insanlarla danışırsınız. O fikir sorarsınız, bildiğinizi yaparsınız. Çünkü sorumluluk tamamen size aittir. O biri sadece o işi yapmıştır size fikirlerini söylüyor. Danışmam e, şeyindedir, pozisyonunda. Burada istişare öyledir. Ama bir yönetim kurulusunuz, bir derneğin, bir siyasi partinin, bir şirketin yönetim kurulusunuz. Hepinizi oradaki 10 kişi e, bu işten sorumlu. Bir karar alıyorsunuz. E, bir kısım insanlar buna, çoğunluk buna diyelim ki 6 kişi karşı 4 e, kişinin dediği olacak ya da başkanın dediği olacak. Ama o öbür karşı olanlar da bu işe iştirak, inanmadıkları bir işe katılmış olacaklar. Ya da siz şurayı bu şekilde uygulayacaksınız. Başkan ne diyorsa Siyasi parti başkanı, il başkanı bilmem ne diyorsa öyle kullanacaksınız. Şimdi Maviyenin bunun ülke dönüştürmesiyle kendi bildiğini yapması, padişahlığın başlangıcıdır o. O süreç bugün de yaşanıyor. Ama Hazreti Ebubekir'in şeyi neydi? Yaklaşımı diyordu ki iyi işimde bana yardımcı olun. ...kötülüğe yani... ...İslam dışına çıkacak olursam... ...bana yardım etmeyin, engel olun. Espri buydu ya. Eşli mi? E şimdi... E, ...nerede yanlış olduğu ...anlaşılmıyor mu yani? Hepimiz eleştiriyoruz ama... ...hepimiz de aynı şekilde... ...bunu yapıyoruz. Siyasi e, tarihimizde... ...hepimiz Erbakanız er yani. Bildiğimizi yapmada. Bütün dünya 6 milyar bir araya geçse... Siz yanılıyorsunuz. Bir gün benim dediğime geleceksiniz diyor. Hepsini ikna etmeye kalkıyoruz yani. Ama. Bu refah partisi denince, eee, refah partisi vatandaşın soruyorlar diyorlar ki, ya siz bu ne hissedeceksiniz? Enerji veriyorsunuz. Hepiniz çok yakın e, daha evet diyorsunuz ya diyor, hayır diyorsunuz. Vaziyetle tartışıyor, konuşuyor musunuz? Yok, yok, yok. Ya Anani kapısında bakarız. Sahip kapısında ev kalmışlar. Biz de ev kalmışlar. Öyle mi öyle? Cevdelerin siz şey yapıyordunuz. Yok diyorlar. Siz de O evet diyorsa bir sahip deriyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aa, Evet. evet. Soru var mı Ya çok iyi anlaşıldı ya hiçbir şey anlaşılmadı <gülüyor> değil mi? Evet. Orijinaldeki farklı arasındaki farklı soracaktım. Yani şöyle demiştiniz, her farklı farklı bir orijinal görmüşsünüzdür de demiştiniz. Farklı bir nasıl ayırt edebiliriz? Yani sırf farklılık var tadına bu şeyler yapmak lazım özel şimdi bir şiir vardı ne diyordu söz marifet tacıdır sanma başka tac ola taklit ile tok olan hakikatte aç ola yani e, burada şunu söylüyorum elbette ki öncekilerin yaptıkları ki e, davranışlar var hareketler var bize bırakılmış İslam tarihinden çok büyük bir miras var. Bu mirastan farklı olacağız diye uzaklaşmak ak, e, akıl kârı değil. Şimdi e, mesela Sultan Fatih'in işte gemileri karadan yürütmesi çok büyük bir orijinalliktir. Ama biz de tutturacağız, illa gemileri karadan yürüteceğiz dersek bu bir taklide girer, zorlamaya girer, başarı şansı da e, gittikçe düşer. Çünkü biz e, bunu bir başkası yaptığı için yapmaya çalışacağız, ona öykünerek, e, onu e, yakalamak için yapmaya çalışacağız. Ama düşünün ki Sultan Fatih'in yapmış olduğu bu iş o kadar hayal, o, o güne bugün bile hayal. Yani eğer onu başarısız olsaydı komik bir olay çıkacaktı ortaya. Denecekti ki bir padişah tutmuş karadan gemi yürütmeye çalıştı. Batıda her yerde bunu bir komik olay olarak anlatılacaktı. Ama bugünün teknolojisi bile bile yapılabilecek bir şey değil. Yani bunu nasıl yaptı diye biraz düşünmek bu düşünmekten sonra kendimize has bir imkansızı ortaya koymak bence bir orijinallik orada çıkar. Yani oradan enerji almak. Bir adam düşünün ki 21 yaşında. Ya bir İstanbul düşünün ki surlarla çevrili. Yani surla çevrili olmak o, o gün bir savaş tekniklerinde e, çok sağlam almak kendini. Yani üstten aşağı kızgın yağ döküyorsun, ok atıyorsun. Taş bile böyle adamın kafaya gidiyor. Öyle bir yerde e, İstanbul'da adam ama bunu nasıl alıyor? Sabahlara kadar volta atıyor yani. Yürüyor. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u diyor adam. Bu lafı söyleyebilmek uykuları yele vermek. Dikten sonra söyleyebilirsiniz bu lafı. Durup dururken söylenecek bir laf değil. Yani İstanbul'u almaya aşık oluyor. Tam böyle kör kütük aşık oluyor. Bu aşık oluş da nereden geliyor? Hazreti Peygamber'in hadisini arkasına alıyor. Bu hadise ben layık olabilir miyim? E, çıkış gayesi kutsal. Sağlam. Önemli olan o. En önemlisi o. iş yaparken hayır mı? Sonunda hayır mı Murad ederek o işe giriyoruz? E, müteşebbis olarak. O çok önemli. Onu sağlam oturtuyor. Çalışmasını yerine koyuyor. E, teknik imkanları da zorluyor. Bütün gücü zorluyor ve bunu başarıyor. Biz diyelim ki ne yapıyoruz? İşte bir ilimle uğraşıyoruz. Mesela bir kelami problemdeki bir problemi dünyada yener, yenseniz mesela kelamla ilgileneceksiniz. Şu ana kadar diyelim aşılmamış bir problem var. Ee, bu problemi e, siz aşmayı hedefliyorsunuz. Şimdiden hedefleyebilirsiniz. Ama sizin 5 sene sonra bunu aşmanızı beklememeli. Diyelim ki 15 <gülüyor> sene sonra, 20 sene sonra, siz bu işi açsanız bile siz çok önemli bir şey yapmış olursunuz, bir çığır açmış olursunuz. Ne bileyim, e, ilim adamının da kendine koyabileceği e, bir takım hedefler vardır yani, olmalıdır. Orijinallik dediğim bu. Mesela benim hayatımda bu var. E, beni babam sanat okuluna yazdırdı. O dönemlerde Almanya'ya işçiler e, imtihanla gidiyordu. Sanat okulu mezunlarını tercihen alıyorlardı. İşte sanat okuluna gideceksin, Almanya'ya gideceksin. Sanat altın bileziktir diye Anadolu'da işte Bayburt'un da ki bir köylü nasıl düşünebilir? Ne kadar düşünür? Bu kadar düşünüyor. Ben istemeye istemeye ağlay ağlay gittiğimiz okulu bitirdim ama yapmadım. Niye? Benim kişiliğime, taleplerime, dünyada yapmak istediklerime denk gelmedi. Zoraki meslek olarak bir dönem kullandım ama en kısa yolu bulduğumda kaytarıp kendi şeyime başladım yani yayıncılık diyelim kültürel hayatta bir şeyler yapacağıma inandığım için o hayata girdim oradaki zorluklarla uğraşarak çalıştım. Sizin de bu, bu takım böyle hedefleriniz olmalı. Şimdi der, ilahiyat okurken mesela fıkıımı İslam tarihimi kelamımı, Yoksa işte Batı felsefesinde mesela e, iddialar var. Bunları çürütmek üzerine mi e, şeylerimi, tezlerimi geliştireceğim? E, bunları mesela şey yapabilirsiniz. Mesela Batı felsefesinin e, anlattığımız gibi insanı ekseni alması, insanı aşan ölçüt olmaması, insanın garibinin değimiyle insanın kendi kendine yeterli görmesi Batının iflasıdır. Batı şu an İslam'ı kay insanı kaybetti. Bir sistem koydu. O sistem de artık insanı kaybettiği için o sistem de artık enerji olamıyor. İşte birader Fransa'da 6 sene kaldı yeni geldi. Anlatıyor ben de gittim gördüm orayı. Ee, artık insanların ekonomik durumları da çok zayıf. Eskisi gibi değil ya. Yani. Ee, Avrupa o sosyal enerjiyi yitirdi. Aileyi yitirdi. Aile çok önemli. Ama işin enteresan tarafı biz onların başarısızlığı üzerine başarı kuramayız. Biz onlar yapamıyor diye biz başarılı durumda değiliz. Yani bizim de şu an e, Müslüman, tesettürlü dediğimiz, İslamcı dediğimiz gençlerin ve kadınların boşanma oranında müthiş bir artış var. E, bir istatistikte e, 20 yıl içerisinde ee, boşanma hızı 30 bin kişiye çıkmış yani boşanma farkı 30 bin kişi artmış. Eski o 20 yıla göre şimdi bir 20 yıl 30 bin kişi artmış. Bir kasaba yani kocaman bir kasaba kadar. Bu da bizim aile yapımızın da artık değişime değişime durduğunu, değişim gösterdiğini, onlara benzediğini, onların yolunda gittiğimizi gösterir. Yani kısacası zevklerimizi, neşemizi ve üzüntümüzden kendimizi test ederek kendimizi tanımlayabiliriz. Bir takım kuralları yapıyor gibi kuralları yapacağız elbette. Ama değişim en çok duygular üzerinde şey yapılabilir. Bugün Batı hazı haz ekseni almış. Haz, her şey haz. Haz duyuyorsan yap. Hakikat e, izafileştirilmiş. Hakikatin izafileştirilmesi mümkün mü? Yani hakikat o da olur. Hakikat bu da olur. Hakikat inek de olur. Hakikat aslında zevktir. Batı'daki tavrıyla. Nereden zevk alıyorsan onu yap. O zevk senin gerçeğindir. Diyor. Ee, ama e, bir Allah'ın varlığı, Allah'ın bizden istedikleri ölüm, ölüm sonrası bir bütün olarak bizim hakikatimizi oluşturuyor. Bu yaşanan gerçeklik bizim hakikatimize ters. Batının ya da dünyanın şu an hakim olduğu, küreselleşmenin getirdiği zevk anlayışı, hayat tarzı bizim hakikatimizle uyuşmuyor. Bizim gerçekliğimiz yani bizim yaşayacağımız hayat bizim hakikatimizle hakikatimizin onaylayacağı bir hayat olmak zorunda. Eğer olmasa biz yanlış yolda gidiyoruz demektir. Evet. Ben teşekkür ediyorum nazire sağ ol. Rica ederim. İşte sorulu soruları işte da sordunuz. Jonas ya bize etkilenen çok şeylerden zihnin parçalanması demiştiniz. Harut Hoca'mızın da bir İran ziyareti vardı. Orada da bulduğu şunu duymuştuk. Bulduğu şey işte oradaki üniversiteleri ziyaret ettiği zaman zihnini Fikir kirliliği ile ilgili çalışma yapmaları Hani bazen de kurtulmak için gibi Yorumlasa da Orada aslında bazen kişilerin söylediği Büyük işlere söylediği şeyler Bizim için ya Kişi etkiliyor doğru bir şey bile olsa Bu zihni kirlenmeden kurtulmak için Ne yapmak lazım? Yani sanki bütün problemimiz bundan kaynaklanıyormuş gibi Görünüyor. Herkes farklı fikirlerle Farklı yollara gidiyor Müslümanların durumu Bunu aşağıdaki herhalde Biz Batı'ya Dünyanın önünde de galip veririz diye düşünüyorum. Bu, nasıl bunu aşabiliriz? Yani, yani nasıl ulaşabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. Bir defa bu akıl dediğimiz şeyin üzerine gitmemiz lazım. Akıl nasıl bir şeydir? Akıl, doğru, aklım biliyorsunuz farklı şeyleri var. araçsal akıl var. Değişik akıl türleri var. İslam'ın bir Müslümanın aklı aslında e, kitapla inşa edilmiş bir akıl olması lazım. Yani Kur'an'la inşa edilmiş bir akıl olması lazım. Bu akıl değişik şeyleri bünyesinde barındırmaz. Bunun e, kökeninde de şey yatar. Yani çok iyi bir e, eğitim almamız lazım. Yani ilahiyatta okuyoruz, şurada okuyoruz ama kendimize has bir şey yapmamız lazım. Nedir? Haftalık bir ders ya da günlük bir ders yapmamız lazım. Bu okul dersiyle alakası olmayan Kur'an'dan her gün şu, şu kadar sayfa, şu kadar şey okuyacağım ve bunun kafama takılan yerleri tefsire, hocalarla çalışacağım diye kendimize bir ders yapmamız lazım. Yani böyle kendimi, benim kendime ait 30 yıllık böyle sürdürdüğüm dersler var. İnsanların bir gün iki gün bir ay bir sene değil sürekli yaptıkları şey var ya sürekli yaptıkları şeyin bereketi çok daha farklı oluyor. Ve o zaman siz Kur'anla irtibatınızı bu kadar sıkı yaptığınız zaman sizin artık aklınızın şeyi aklınızın nefesi diyeğim Müslümanca hareket etmeye başlıyor. Ve sizin karşınızda çıkan hemen bir olay size kendini sevdiriyor ya da sevdirmiyor, o sizin şeyiniz oluyor, tepkiniz oluyor. Bir de tabi e, nedir? Hepimizin ailesi var, akrabamız var, e, bir de çevremiz var. Bildiklerimizi de başkalarıyla paylaşmamız lazım. Bu tebliğ dediğim şeyi mutlaka canlı tutmamız lazım. Son senelerde ben 80'li yılları Abdülbelik de hatırlar. Biz o zamanlar çok farklı, çok canlı bir hayat yaşıyorduk. Çok canlı. Tebliğ açısından, anlatma açısından imkanlarımız bu derece değil. Bunun binde biri kadar yoktu. Ama öyle bir canlı hayatımız vardı ki kitaplar 5000 bin basılıyordu. Ve bitiyordu hemen. Haldır haldır okunuyordu, tartışılıyordu, anlatılıyordu, konferanslar tıka basa Şu an Alame-i Cihan'ı getir. Yüz kişi dinleyici getiremiyorsun. Ama bir pop sanatçısı 100.000 kişi statı doldurabiliyor. İşte bu Türkiye'nin fotoğrafını ortaya koyuyor. Ama sizinle istediğim tabi Kural'a yöneliceğiniz aslında sıkıntı kırmızı da zaten. Herkes en basit bir tesir alanında uzman. bu bile hani bazı ayrıntılarda ihtilaf normaldir ama temel konularda ihtilafa söz ediliyor. Bu da ümmetin ilerlemesini engel teşkil eden şeyler oluyor. Yani biz tek başımıza mihale alsak yine sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Önceden öğrendiğimiz bazı şeyler kurduğumuzdan beri yine onu etkiliyor. Zaten hani Arapça bir bilsek bile en iyi Yani tam olarak istediğim bunlardan nasıl ya, bu, aldıklar? Yani bu, burada tabii bir de şey var. İnsanlar gittikçe e, dediğim e, yılı kastederek yine konuşayım. 80'li yıllarda bu çok hareketlilik vardı ama Mesela gruplar birbirlerini ne tamamen sağırdılar. Yani kendi aralarında duvarlar vardı. Bir tarikat, bir cemaat, bir şey birbirleriyle görüşmüyordu. Ama o günden bu yana yaşanan değişme bir takım nedir gevşeklikler gösterse de bu anlamda da bir anlayış nedir tolerans ortaya çıktı. Yani bir biz yabancıya karşı Batılılara karşı gösterdiğimiz toleransı kendimizde ne ya yani kendimize de o anlamda bir şey göstermemiz lazım. Yani o adamın imanına taluk etmiyorsa o konu ihtilaf olabilir, hoş görülebilir. Aslında baktığın zaman Sünni dünyada bir ihtilaf, öyle ihtilaf sayılacak şeyde çapta bir şey yok. Ben İslam dünyasında çok önemli iki tane tehlike görüyorum tedavi edilmesi çok zor görünen bir tanesi bu şeyin iman amelden bir cüzdür diyen bu Hüsame'nin şeyi yani iman amel imandan cüzdür dediğiniz zaman he, harici mantığı bu ne yapıyor geliyor burada işte elçiliği bombalıyor oradan yoldan geçen Müslüman da ölebilir diyor o Müslüman değil zaten niye işte layık devlette baş kaldırmıyor imanını Yok onun diyor. Bu birinci tehlike. Bu kafa bu kafa çok tehlikeli bir kafa. Ee, bunun bir e, köy yönetmesi de mümkün değil. İnsanı günahsız görmek istiyor. Mesela bunlarla ben tartıştım da o, a, a, onun elemanlarıyla mesela sigara içeni müşrik kabiliyordu adam. Yani e, e, nedir? Ama en lüks, en şeyleri kullanmaktan e, hiç imtina etmiyor batının ürettiği şeyleri. Böyle bir tutarsızlığı var. İkincisi ise bu takiye. İran şihanın göstermiş olduğu takiye. Bu ikisi İslam dünyasının e, bence problemi. Bunun dışında Sünni dünyada kendi içinde bir problem ya olur ne nasıl olur? İşte e, bir takım insanlar çıkar kendilerini lanse etmek için uç fikirler söylemeye bak söylerler. Ama bir kitleleri olmaz yani çıkar bir yaşarız işte beyaz zekeriye beyaz gibi adamlar çıkar ama adam peşinden şey bir siyasi ya da bir gücün arkasından çıkarlar onları da tutmaz yani. Tutmadılar.